til mukarraabi ami ve kalen nebiyu sallallahu Teala aleyhi ve sellem bu elkeyi su mendae nefse ve amile Badel mevk. Ya آخر الحديث, siddat Rasulullah ﷺ, evet, kime ﷺ dedi? Evet, kime ﷺ dedi? Evet, kime ﷺ dedi? Evet, Son birkaç dersimizde kıldığımız namazların her rekatında okuduğumuz bazı rekatlarda vacip bazen okunması sünnet olan Fatiha sureyi celilesini böyle özet halinde cemaate arz etmeye çalışıyoruz. Hani bahanemiz var ya <gülüyor> güya anlasaymışız Kur'an'ın ne dediğini ayetler içinde ne anlatıldığını anlasaymışız daha çok ibadet yaparmışız. İslam'da binlerce hüküm var Bunları gayet güzel biliyoruz, anlıyoruz ama hiçbirinde yapmıyoruz. İşimize gelirse yapıyoruz, gelmese yapmıyoruz. Ama bir kısım bahaneler bitsin diye, uydurma, yakıştırma mazeretlere yer kalmasın diye Fatiha suresini bir kere görmekte de fayda var. İnşallah onu daha enine boyuna siz başka yerlerden de okursunuz, dinlersiniz ve daha iyi anlayarak ibadetlerimizi sürdürürüz. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'in birinci suresi Kur'an'ın birinci suresi olan elimizdeki tertibe göre Kur'an-ı Kerim'in Elimizdeki tertibine göre başında yer alan bir sure olan Fatiha suresinde her yerde gördüğümüz gibi işin esası olan Allah inancı mümkün olan ölçülerle vurgulanıyor. İmanın altı esası var iman şartının, altı iman esasının birincisi Allah'a inanmaktır. Zaten Allah inancı olmadan öbürlerinin olması veya doğru şekliyle olması mümkün değil. Her şeyden evvel işin sahibi bulunmalı. Maliki bulunmalıdır. Tabi Allahü Zülcelal'in bir kısım sıfatları var. Veya şöyle söyleyelim, Cenab-ı Hakkı kulların bilmesinin iki yolu var. Yani iki yoldan Allah inancının, imanının ele alınması lazım. Birisi onu zatı ile bilmek. Cenab-ı Hakkı zatıyla öz kendi varlığıyla bilmeye çalışmak ki bu yol bu kapılar insanlık için kapalıdır yani Allahü Zülcelal'in zatını bilmek mümkün değil kendisini bilmek mümkün değil peygamberimizin de tavsiyesi tefekkeru fi alâ وَلَا تَفَكَّرُوا ف۪ي ذَاتِهِ فَاِنَّكُمْ لَنْ تَقْدِرُوا Ey insanlar, ey Müslümanlar siz Allah'u Zülcelal'in nimetleri üzerinde düşünün. Ondan size ulaşan nimetler, lütuflar, ihsanlar üzerinde düşünün. Ama hiçbir zaman onun zatını düşünmeyin. Araştırmaya, anlamaya kalkışmayın. Çünkü asla buna gücünüz yetmeyecek. Onu Ziya Paşa Merhum çok güzel ifade etmiştir bir beytinde. İdraki meali meali yüce değerler manasında idrak kavramak idraki meali bu küçücük akla gerekmez. O yüksek değerleri, o yüksek mefhumları bu küçücük aklın kavraması mümkün değildir diyor. Niçin? Zira bu terazi o kadar sikleti çekmez. Terazi ağırlıkları tartmak içindir. Ama bu her terazinin bir kapasitesi var. Zaten üzerinde de yazılıdır. 30 kilogram, 40 kilogram, 50 kilogram. Yani bu miktardaki ağırlıkları tartar bu. Daha fazla koyarsanız terazi vasfını kaybeder. İnsan aklının da kavrayacağı şeyler sınırlı. Belli şeyleri İdrak edebilir, kavrayabilir. Ona daha ağır bir yük vurursan, hayır. Orada tartmaz olur, ayakları yerden kesilmiş olur. Cenab-ı Hakk'ın zatını kavramak, insan aklının, insan idrakinin dışında kalıyor. Zatı hakkında ne kadar bilgimiz var? Ne biliriz? zatının asla bilinemeyeceğini anlaşılamayacağını kavranamayacağını bilmek onun hakkındaki son bilgi yani bilinemiyorsun ey yüce Rabbim bilinemeyeceğini bilmem bu konuda son noktaya varmam demektir bundan öte bir şey aramıyoruz ama Allahü Celali ikinci yoldan tanımaya çalışırsak onu tanımanın ikinci yolu sıfatlarıyla tanımaktır. Zatı ile bilemiyoruz. Zatını kavrayamıyoruz. Aklımız, idrakimiz, bizdeki güçler ona müsait değil ama onu sıfatlarıyla biliyoruz. Sıfatlarının da böyle künhüne bütün derinliklerine inmek mümkün değil ama bilebildiğimiz kadarıyla sıfatlarıyla bileceğiz. <gülüyor> o sıfatlar hangi sıfatlar? Kendisinin beyan ettiği sıfatlar. Yani Allah kendini tarif ediyor. İşte bu Fatiha Suresi'nde de bunlar bir defa ne diyor? Allah kendi has ismini, özel ismini ortaya koyduktan sonra tabi insan soruyor. Bütün hamdü senalara layık olan, ezelden ebede kadar yapılmış ve yapılacak olan, her türlü metü senaya, övgüye, yüceltmeye, tazime layık olan bu Allah kim acaba diyor insanoğlu. Bir sıfatını veriyor Rabbil Alemi. Bütün alemlerin Rabbi olan kendisi kendisi daha yok kendisini anlamamız mümkün değil alemlerin Rabbi'dir o Rab olması onun sıfatlarından birisi yaratan, yaşatan, yarattığı varlıkları şekilden şekile sokan, tavırdan tavıra çeviren, ulaştıran Allah. Sıfatlarından birisi. İkinci bir sıfatını koyuyor, Errahman rahma Habibül-Alem'in el-Rahman. Onda onu tanıyacağınız yollardan birisi de onu Rahman olarak tanıyacaksınız. Yani dünyada şafir ve Müslüman ayrımı yapmadan, iman küfür ayrımı yapmadan yarattığı kullarına, varlıklarına her birine müstehak olduğunu ulaştıran Allah demektir. Bilmem nerede, hangi kayanın içindeki o böceğe, o kurda kim rızkını ulaştırıyor? Ve nasıl ulaşıyor? Sen ben meydandayız, bütün gücümüzü kullanıyoruz, uzun mücadelelerle bir taşı kırıyorsunuz, Taşın içinden bir canlı çıkıyor. Allah Allah! Buna rızkını kim taşıyor burada? Onun muhtaç olduğu şeyleri kim veriyor? Kur'an Mekkelileri ve onlar gibi düşünenleri iskat ederken bazı gerekçelerle Allah'a karşı koyuyordu Mekkeliler. Bazı basit gerekçeleri var. Efendim yaptıkları en Ağır suçlardan birisi kendi çocuklarının canına kıymak. Düşünebiliyor musun? Kafir ne korkunç bir vahşet içindedir. Efendim onlar çok kibardırlar, efendidirler, naziktirler, çok insanca hareket. Yani o kafir dediğimiz kişi değil mi kendi yavrusunu katleden. Ve Kur'an'da Üzerinden çok durulan meselelerden birisi kıyametin en önemli sorularından birisi وَاِذَا الْمَوْعُودَةُ سُوِلَتْ o canlı canlı diri diri toprağa gömülen kız çocuklarının hesabı sorulacak diyor Cenab-ı Hak mevude 5-6 yaşına gelmiş daha böyle mini mini cıvıl cıvıl en sevimli yaşında olan çocuğunu anne veya baba götürüyor çöle doğru açıyor bir çukur bir aldatma cahili onu çukurun içine indiriyor ve özel örtüyor bu bir ana veya bir baba evet bunların soruları sorulacak diyor Cenab-ı Hak soruyu da Allah şöyle koyuyor peki bu çocuk Hangi günahı yüzünden öldürüldü? Onu Araplara soracak. Çocuğunu kuma gömdüğü için. E bize de soracak. Yani biz onlardan daha merhametli değiliz. Bir anne bir baba teşekkür eden annesinin karnında var olan bir çocuğu kürtaj yoluyla nasıl parçalattırabilir? O puta tapan Arap'tan bu herifin ne farkı var Allah aşkına ya? Ne farkı? Cani, vahşi. Şu medeniyete bak Allah aşkına. Hastanelerde özel bölümler. Efendim, aile planlaması, ana sağlığı böyle yaldızlı ifadelerle. Bütün o bölümler cinayet bölümü. Cinayet bölümü. Allah'ın yarattığı, hayata gelmesini istediği yavruları katletme merkezleri. Aa, öyle demiş Amerika, öyle öğretmiş bize. Bakabileceğin kadar çocuk yap. Sen kimsin? Sen mi kendi kendini bakıyorsun ya? Onun için Kur'an'da velayetaktulu evladekum haşyete imlak. Sakın çocuklarınızı fakirlik korkusuyla öldürmeyin göze baba. Niye? Nahnu narzuquhun ve iyyahum. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz ya. Rızkı verecek benim, sen niçin? E ben onu bak bak besleme kolay mı? O da Allah'ın merhametsizliği değil, yaşayanların zalimliğidir, vahşetidir. Görmüyor musunuz şu memlekette? Yani 70 milyon insan 100 bin kişi için kölelik yapıyor ya. 100 bin kişinin saadeti için servet biriktirmesi biriktirmesi için zengin olması için milyonlar seferber olmuş. Ya. İnsanlar köleler gibi satılıyor. Güya kölelik yok. Ya şu futbol takımlarında, şu spor kulüplerinde o satılan futbolcular köle değil mi? Ne onlar? Kölenin ağzı gözü yok ya. Alınan satılan mallar bunlar ya. Bunları hangi şebeke satıyor ya? Ve ne akla satıyor bunları? Köle bunlar. Efendim ahlaksız şebekenin eline düşmüş böyle kurtulamıyor, mücadele ediyor zavallı kadınlar namusları sermaye edilmiş satılıyorlar alınıyorlar kim bunun önüne geçebiliyor işte bu aç kalanların geçinemeyenlerin zalimleri de bu adamlar eşit bir taksim yapalım memleketteki o milli milli neyse hasılayı hakça bir dağıtalım bakalım adaletle kim aç kalıyor kimse kalmaz tabi 50 kişinin istihkakını ben hapsedersem 100 kişinin nafakasını öbürü hapsederse, elbette göbürler aç kalacak. Allah Rahmandır ve soruyor. Ve ke eyyemin da'etillati tahmilu rizqa. Allahu yerzukuha ve iyyak. Bu alemde nice canlılar var diyor Cenab-ı Hak. Kendi rızkını kazanması, rızkını taşıması mümkün değil. Nasıl kazanacak o kaya parçasının içindeki hayvan? Onlara da sizi de Allah rızıklandırıyor. Bu nenin gereği? Rahman sıfatının gereği. Hiçbir varlık ihmal edilmemiştir, unutulmamıştır. Meşhur İmam İmam Ebu Hanife Rahimeoğlu'na Sabah namazlarından sonra onun bir tesbihi var. Ve rezekenî ve diyor. Yani tesbihini çekerken, bana rızık veren ve beni unutmayan. Ve bütün canlıların rızkını unutmadan gönderen Allah bütün noksanlardan münezzehtir diyor. İkinci sıfatı Rahman sıfatıdır. Hiçbir ayrım yok burada bu Yahudidir, bu Hristiyandır, bu putperesttir, bu Müslümandır. Böyle bir ayrım yok. Allah rızkı kendi ölçülerine göre, kimseden de akıl almasına gerek yok. Efendim, نَحْنُ kasemna beynehum, نَعِشَتَهُمْ fil الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Dünya hayatında geçimlerini, geçim ölçülerini insanlar arasında biz bölüştürdük kimse itiraz etmesin. Niye bu böyle oluyor? Tamam taksimi yapan böyle yapıyor. Geçmişi bilen, geleceği bilen, hali hazırı bilen, her şeyi bilen ve hikmetsiz hiçbir işi olmayan, her şeyi yerli yerinde yapan Allah taksimi böyle yapıyor. Bize düşen teslim olmak. Teslim olmak o istiyorsa sen ver itiraz etme. O bir makamdır Yunus Emre onu çok güzel ifade eder. Bir can verdim Efendime diyor. Bir can verdim Efendime. Bin can alırım. Kime ne? Yani sen Allah'a bir can vereceksin de o onu bin katıyla iade etmeyecek. Öyle mi zannediyorsun? Ve hem nasıl itiraz edersin? Fuzuli'nin de güzel bir şeyi var. Şair Fuzuli'nin canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dil ne nizah eyleyelim ne senindir ne benim yani benim zannettiğin sana mı ait seninse onu almaya gelen memura ki vermiyorum Azrail geldiği zaman de ki neye geldin canımı almaya vermiyorum bakayım seninse vermemezlik yapabiliyor musun? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Biz kendi kendimizi aldatıyoruz. Üçüncü sıfatı Fatiha'da Cenab-ı Hak beyan ediyor. Er-Rahî Son derece acıyan ve nimetlerini kendine inanan, kendi varlığını, birliğini kabul eden ve koyduğu düzeni kabul eden. Buna, buna kulak vereceksiniz bu kelimeye. Koyduğu bir düzen var o Allah. İşte o nizama, o düzene boyun eğil. Teslim olan, itaat eden, kullarına o ebedi nimetleri sunan Allah. Rahimin asıl ifadesi de o. Her türlü o ebedi nimeti inanmış kullarına kendini kabul eden düzenini kabul eden kullarına ulaştıran Allah dördüncü sıfatı maliki yevmitti o ceza gününün de maliki olan ceza günü biliyorsunuz dünya sadece kazanma yeridir ama iyi veya kötü Herkesin hür bir iradesi var, serbest bir iradesi var. Hürriyet içinde her şeyi yapıyor. Ama işte hürriyetlerimiz kısıtlanmıştır. O hürriyetsiz gibi görünen yerlerde çok enteresan hürriyetler var. Yani insan serbest bırakılmıştır. Zaten serbest olmadığı yerde de mesul değil. Niye tereddüt ediyorsun? Efendim, beni zorluyorlar. Hani, af buyurun, bir öküzü, Mevlana'nın ifadesiyle bu, bir öküze uç denmez diyor. Ona göre yaratılmadı ki diyor. Hayvanın uçması mümkün değil. Evet, uçanlar da hayvan ama, bu uçan bir hayvan değil diyor bu. Ondan uçmasını istersen, Gücünün üstünde, kudretin ötesinde bir teklifte bulunmuş olursun. Allah böyle bir zulümden münezzehtir, böyle bir teklifte bulunmaz. Ama bir kuşa da gel koşul şuraya bakalım da şu çifti sür bakalım. Ondan da çifte koşulması, tarlayı sürmesi bilmem pulluk çekmesi istenemez. Çünkü kuşun da yapısı buna göre değil. Bizim de yaratılışımız neye müsaitse, neleri yerine getirebilirsek bize onlar emredilmiştir. Ama bu yapabileceğimiz işlerin önüne birileri bir kısım engeller koyarsa, engelinden ötürü yapamıyorsak ve onu da Cenab-ı Hak hesap mevzu yapmayacak, bizi ondan mesul etmeyecek zaten. İradenle yapacağını istiyorum diyor Cenab-ı Hak. Senin diptirisin, vücudun yerinde namaz kılarsın, niçin kılmıyorsun? Yani o da bir hürriyetsizlik. Kim kısıtladı hürriyetini, namazını kim kısıtladı? Şeytan ve senin nefsin. Hiçbir engel yok bu işin. Hürriyetinle yapacaklarını yapacaksın. Burası kazanma yeri. Bu kısa ömür, kısa ömür kazanma yeri ölümden sonra başlayacak o nihayetsiz hayat, o ebedi hayat nedir? Buradaki çalışmaların karşılığını göreceğimiz bir alemdir. İşte o günün adı din günü yani ceza günü karşılıkların verildiği gün. Umumi bir mahkeme kuruluyor. Orada Kur'an çeşitli ayetleriyle ifade ediyor. Öyle bir mahkeme kuruluyor ki orada onun hakimi Allah. Ehkemul hakimin. Bütün hakimler orada sanık mevkiinde. Bütün savcılar sanık mevkiinde. Efendim kaftan kafa hükmeden o şöhretli komutanlar o devlet başkanları o ne bileyim Kendini yere indirmeyenler hepsi orada sanık. Kim orada söz sahibi? İşte Allah. Bir başka söz sahibi yok orada. Orada yalnız onun muhakemesi geçerlidir. Allah ceza gününün malikidir. Birinci iman esası verildi burada. Sıfatları sayılan Allah inancı verildi ve imanda en önemli esaslardan ikincisi olan ahiret inancı o ahiret hayatının ikinci hayatın malikidir de bu hayatın maliki değil mi öyle, öyle bir şey mi anlaşıyoruz dünyaya karışmaz <gülüyor> yani orada karşılıkları yalnız o dağıtır nasıl dağıtıyor Hemen yağmal mizkale zerre'nin hayrın yerehu. Dünyada her kim zerre nispetinde zerre şu güneşte uçuşan tozlar değil mi? En küçük şeyler, zerre kadar kim hayır işlerse, o mutlaka o en küçük hayrının karşılığını görecek. Ama hemen yağmal mizkale zerre'nin şerren yerehu. Kim de zerre nispetinde bir şerf, bir kötülük içinde peşindeyse o da onun karşılığını görecektir. Şu şartla ki eğer o şerri dünyada eritememişse ama her an eritmek mümkün. Çünkü bizim pişmanlık yasamız, İslam'ın getirdiği pişmanlık yasası öyle şu tarihe kadar sürmüyor. Bu yasa kıyamete kadar geçerli. Canı teninden çıkmayan herkes son nefesinden bir önceki nefesinde herkesin pişmanlık yasasına başvurma hakkı var. Neyi bekliyor? Bir kötülük yapmıştır, bir şer işlemiştir, bir yanlışlığı vardır. Dönmesi gerektiği halde dönmüyor adam. E neden dolayı? Dönmüyorsun. Kanun mu ortadan kalktı? Yok. Allah mı tövbeleri kabul etmiyor? Ediyor. Sen tenezzül buyurmuyorsun beyefendi. Suçluyum. Kusurumu itiraf ediyorum. Affımı istiyorum demiyorsun. E demezsen demezsen onun da cezasına katlanacaksın. Allah ceza gününün malikidir. Yani ahiretin oradaki bütün inceden inceye karşılıkların zerresine kadar her şeyi sevk ve idare eden o. Zaten o ahiret olmasa bu insanlar çatlar. Bu hayattaki bu korkunç haksızlıklar, bu dengesizlikler, bu zulümler eğer büyük bir mahkemeye getirilmezse o zaman Allah'ın adaletinden şüphe etmek gerekir. Haşa.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 Bu yanlışlıklara ben rıza göstermiyorum. Ama müsaade ediyorum, dünyada her şeyin yapılmasına izin veriyorum ama bir gün hesaba çekeceğim tabi. İşte her şeyin hesaba katıldığı, inceden inceye ele alındığı o gün ceza günü, kıyamet günü dediğimiz gündür ki oranın maliki de Allah'tır. Ceza gününün de malikidir. Ceza gününün de malikidir. Yani dünyanın değil de sadece oranın değil, oranın da malikidir. Dünyanın olduğu gibi. Dünyanın idaresi ona ait olduğu gibi ama biz direniyoruz, vermek istemiyoruz idareyi ona. Allah Allah! Bu ne korkunç bir mantık. Şunu kabul ediyor birçok insan göklerin ve yerin, bütün eşyanın, bütün varlıkların yaratıcısı kim, Halik'i kim? Allah diyor. O Mekke'nin en azılı putperestleri, Peygamberi gece gündüz takip edip öldürmeye çalışan o azılı müşriklere hitaben Cenab-ı Hak diyor ki, Peygamberimize hitaben, وَلَيْنْ men مَنْ خَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَلَحْسُمْ vallahi şu putperestlere soracak olsan peki bu gökleri ve yeri kim yarattın sor bunlara Allah. kesinlikle bunları yaratan Allah'tır diyecek bu adamlar başka şey söylemeleri mümkün değil e peki madem ki her şeyin yaratıcısının o olduğunu kabul ediyorsunuz o yarattı siz bir sanatkar biliyor musunuz ki meydana getirdiği yarattığı demeyelim o batıl bir ifadedir. Meydana getirdiği bir sanat eserinin sahibi olmaz. Bu benimdir demez. Kim var böyle? Her sanatkar kendi sanat eserine sahip çıkar. Allah Allah. İnsan sahip çıkacak da Allah niçin yarattıklarına sahip çıkmasın ve diyor ve mülkü semavati verersin göklerin ve yerin mülkü Allah Allah'a aittir kim bu mülke sahip Allah yerde onun gökte bunu da çok tartışamıyoruz da yaratıcılığını kabul ediyoruz bir yere kadar her şeyin sahibinin de olduğunu kabul ediyoruz orada da fazla bir itiraz yok nereye itiraz ediyoruz biz itirazımız şurada diyoruz ki tamam göklerin yerin yaratıcısı sen olabilirsin sahibi de sen olabilirsin maliki sahibi sen olabilirsin ama yerin göğün idaresi bize ait hakimiyet bizdedir diyorlar sende değil öyle mi müslümanlar Müslüman olanlar diyor demelidir ki hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Kimsin? Göster bakayım şu hakimiyetini bakayım. Niçin sevdiklerini veriyorsun sen? Niye gönderiyorsun bunları? Hakim sen. Allah'ındır diyeceğiz. Bir kısım insanlar diyor ki tamam kainatın hakimi Allah'tır. Emirler, kararlar ondan çıkar. Bütün yetkiler ondadır. Bir kısmı dikiliyor diyor ki, hayır onun mülkünün idaresi bize ait ey iş sahipleri dükkan sahipleri fabrika sahipleri hanginiz yanınıza aldığınız işçiye mülkünüzün idaresini teslim ediyorsunuz var mı böyle bir şey alıyorsun işçiyi diyorsun ki oğlum bak burada işler sabahleyin şu saatte başlar de şu kadar istirahatım var, akşam şu saatte de tatil evine gidersin. E işçi çıkar derse ki, senin koyduğun saatler bana uymaz, bu mesaiyi ben düzenleyeceğim. Ne diyorsunuz siz o işe? Sen başka yerde nasibini ara, başka bir kapıyı çal, onu işten atıyorsunuz da. Böyle ölçüsüzlük yaptığınız zaman kulluktan atılmıyor musunuz siz? Sen de kulluktan atılıyorsun. Allah'ın mülkünde kendine göre bir idare kurmaya kalkışıyorsun. Senin sözün geçmez, senin hükmün geçmez diyorsun. O da diyor ki bak, ceza gününün de maliki Allah'tır. Bu hayatın da maliki odur. O ebedi hayatın, karşılıkların dağıtıldığı günde de dağıtım ona ait. Orada sizin sesiniz çıkmaz. Orada krallar, mırallar hepsi bize gelmiştir. Hepsi sıfırlamıştır. O günü mutlaka hesaba katmak lazım. Namaz kılan bunları söylüyor, kılarken, okurken bunları tekrar ediyor, camiden çıkıyor, aksine hareket ediyor. E i̇çeride ne söyledin, dışarıda ne söyledin? Hele günü kapatırken, günü kapatırken, efendim, vitir namazını kılıyoruz vitir namazının üçüncü rekatında kunut duasını okuyoruz ne der orada bu insanlar acaba? Bakın ifadeye bakın. O duayı okuyan adam, o günü kapatan Müslüman diyor ki ve nehle'u Ey Allah'ım alaşağı ederiz alaşağı ederiz, indiririz ve net rüküm. Kaldırır atarız. Kimi men çürüke sana isyan edeni, sana baş kaldıranı oturduğu yerden alaşağı ederiz. Bu nasıl bir yalancılıktır cemaat? Bu nasıl bir yalancılık? Bu lafları söylüyorsun, gidiyorsun, vuruyorsun, kafayı yatıyorsun şu. Dahası var her cuma burada hutbe okunuyor. Konuşmasını bitirdiği zaman hatip efendi ne diyor orada? Türkçeyi bitirdikten sonra Ela inne ehsenel kelam Açın gözünüzü ey dinleyenler! Sözün en güzeli, kelamın sözün en güzeli ve eblegan nizam nizamın bir nizamı ortaya koyan sözlerin kemal noktasına ermiş olanı tam son noktaya varmış olanı hangisi? Kelamullahil melikil azizil Allah. Her şeye hakim olan, her şeyi bilen, aziz olan Allah'ın kelamı Kur'an'dır diyorsun. Vallahi büyük bir yalancılık ya. Yani. Hatip adına bunu söylemiyorum. Dinleyenler adına bunu söylüyorum. Bu nasıl laf ya? Oturuyoruz böyle büyük büyük konuşuyoruz. Şimdi Fatiha suresinde de gene Maliki ev benim hamd ettiğim şükrettiğim, övdüğüm o Allah ceza gününün de Malikidir. Bütün yetkiler ona ait, bütün selayetler ona ait. Onun önüne geleceğim, her şeyimin hesabını vereceğim diyor. Hiç hesabı yokmuş gibi bir makama, bir huzura çıkmayacakmış gibi kendi kendine plan yapıyor insanlar. Hüküm koyuyorlar. Emirler getiriyorlar, yasaklar getiriyorlar. Efendim yasakları kaldırıyorlar. Ne oluyoruz biz ya? Bu nasıl bir kulluktur? Bu nasıl bir Müslümanlıktır? Kendi kendine konuşuyor, kendi kendine hüküm veriyor, kendi kendine hakem kesiyor. Ne kadar din var? Müslüman sayısı kadar din var. Çünkü herkes dini kendine göre yorumluyor. Öyle ya, bir kısım adamlar bize yol gösteriyorlar. Yorum, yorum, yorum, yorum. Ne bu yorum ya? Nedir? Bu yorum dediğin nedir? Faiz haramdır, bitti. Bunun yorumu yok. Buna bulaşıyor musun? En düşük şekline iliştin mi, bulaştın mı ana yatıp kalkıyorsun arkadaş. Hiç yalandan kimse seni kandırmaz. Faizin 60 veya 70 çeşidi vardır diyor Resulullah. Bunların en düşük şekline bulaşmak kişinin anasını nikahlaması gibidir. Başka nasıl yorum yapıyorsun sen bakayım? Efendim, o demektir de bu bu demektir de enflasyon farkıdır. Bırak bu palavraları. Müslümanca inanacaksan inanacaksın, inanmayacaksın inanmayacaksın. Böyle bir sürü bahane getiren Müslüman olur mu? Kime bahane diliyorsun sen? Her şeyin sahibi olan Allah'a diyorsun ki koyduğun bu hüküm yerinde değil. Bu yasağını geri al. Peygamberimiz Kur'an'ı okuyor. Araplar ona ne diyorlar? Ne diyorlar Araplar? Bizim dediğimizi diyorlar. Biz bugün ne diyorsak onlar onu söylemişlerdi o gün. Ve yura tutla aleyhim ayatun abeyinat. Onlara Hap açık olmak üzere anlaşılır net ifadelerle ayetlerimiz okunduğu zaman Mekkeliler okunuyor قَالَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ Öldükten sonra dirilme bize kavuşma ümidini taşımayan, inancını taşımayanlar dedi ki diyor Allah Celle Şahin, İ'ti bi اِئْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِهَادًا Ey Muhammed bize bu Kur'an'dan başka bir Kur'an getir. Bu Kur'an bizim işimize gelmez. Biz böyle bir Kur'an kabul etmiyoruz. Bize başka bir Kur'an getir. İyi e, ben bunu kendim koymadım ki kendimi geri çekeyim. Diyecek olursan diyorlar bir de yol gösteriyorlar. değil bu. Veya bunu değiştir, bunun hükümlerini değiştir. Bu başlar örtülecek diyorsa sen örtülmeyecek de ya. Bu zina edilen, eden recm edilecek diyorsa sen edilmeyecektin. Katil kısasa tabidir diyorsa sen kısas yapma. Bu faizi haram kılıyorsa sen serbest kıl. Değiştir, reform yap. Bu Bugünkü adamlar şimdi ileri geri konuşuyorlar. Sanki bir ilerlemiş gibi görünüyorlar. Kendilerini öyle takdim ediyorlar. Çok ileri görüşler getiriyorlar. Yedinci yüzyılın İlk çeyreğinde, miladın 7. asrının ilk 25 yılı içinde o dünyanın en kapalı, en geri kalmış toplumu diye vasıflandırılan o Arap müşrikleri çoktan bu ifadeyi kullanmış. Sen güya ilim yaptın, irfan yaptın, güya geliştin, aynı noktada duruyorsun. Kaydettiğin hiçbir gelişme yok arkadaş. Neyinle övünüyorsun sen? Tabii övünme sebebi inkar sanki inkar çıkış yoluymuş yani biz bir şey yoktur desek yok mu oluyor o? veya vardır desek var mı oluyor hasta geliyor karşıma iki büklüm karnımda sancı var diyor birisi de hadise amcam sende sancı ne arıyor yani birisi o sancıyı inkar ederse sancı yok mu oluyor dahası var sen diyorsun ki benim aklım var Birilerde de diyor ki sende akıl yok Doğru mu diyor bu adam? Ya ben biliyorum ki akıllıyım. Bu da yok diyor. Birileri çıkıyor Allah yoktur diyor. Dese de demese de bir şey ifade etmez. O yok diyen diller bir gün nasıl bülbül kesilecekler? Varsın ya Rabbi diyecekler. Ama ne faydası var? Ceza gününü unutmayalım. Onun sahibi olan Allah'ı da unutmayalım. Ezan okundu. Ben burada noktalıyorum. Bir kere daha özetle söylüyorum. Cenab-ı Hakk'ı iki yoldan bilmek mümkün. Bir zatı itibariyle bilmek kullar için bu kapılar kapalıdır. Ve temel ölçü şöyle konmuştur. Kulluma hatara bir balık Allahu sivadalik. Bu Allah'tır diye kalbini meşgul eden Allah şöyledir böyledir diye içinden her ne geçiyorsa onu nasıl düşünür? düşünüyorsan Allah şöyledir böyledir diye onu nasıl düşünüyorsan Allah o düşündüğünden başkasıdır. Bir insan gibi mi düşünüyorsun? Değildir. Bir ağaç gibi mi düşünüyorsun? Değildir. Haşa bir hayvan gibi mi düşünüyorsun? Değildir. Allah diye neyi tasavvur ediyorsan o ondan başkadır. Onun zatı bilinemez ama onu Kur'an'ın öğrettiği sıfatlarıyla bileceğiz. Öğretildiği kadarıyla işte burada alemlerin rabbidir bir sıfatını öğrendik. Rahmandır ikinci sıfatını öğrendik. Rahimdir üçüncü sıfatını öğrendik. Ceza gününün tek maliki, tek söz sahibi odur. Dördüncü sıfatında öğrendik. Ama bu kadar değil bu. Burada bu kadarı sayıldı. Kur'an baştan onunla doludur. Cenab-ı Hak cümlemize bu ayetler üzerinde, Kur'an ayetleri üzerinde, din üzerinde derin bir anlayış lütfeylesin. Anlayarak, kavrayarak ona kulluk yapma, şuuruna, fırsatına cümlemizi Erişitirsin inşallah. El-Fatiha.